Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyon bi ihsanin ilahi ve middine amma abad. Bugün 24 Eylül 2012 Pazartesi. Ehli i Sünnet'te Nesih derslerimizin 3. dersi. Evet konu başlığımız kardeşler Nesih'in vuku bulma şekilleri. Nesih'in vuku bulma şekilleri. Şimdi tabir sahihse ney ney nesh Tamam. Bu başlığımız bu. Bunun tabi çeşitleri var. Birincisi kardeşler Kur'an'ın Kur'an'la nesh'i. Evet. Kur'an'ın Kur'an'la nesh'i. Yani Kur'an'daki bir ayet başka bir ayeti ne yapar? Nesh' Kur'an'daki bir ayet başka bir ayeti nesh' eder. Buna örnek Bakara suresi 240. ayet. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْفَوْنَ ve وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Vasiyetleri evvajihim metaan ila al-hauli, gaira ichrajin. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Bu ayet Bakara 240. Tamam. Önceleri kocası vefat eden bir kadın, bir sene onun evinde nafakası edilerek, naf nafakası temin edilerek bırakılırdı. Burada iddet ne kadardı? Yani bekleme suresi tekrar evlenmesi için bir, bir yıldı. Daha sonra şu ayet nazil olunca iddet 4 ay 10 güne indirildi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Bakara 234 ile ne oldu? Nesk oldu. O zaman bu iki ayet neyin örneği? Kur'an'ın Kur'an'la neske olması. O zaman neskin birinci türü ne? Kur'an'ın Kur'an'la e, neske etmesi. Ki biz bir başlığa ne demiştik? Neskin vuku bulma şekilleri. Evet. Kur'an'ın Kur'an'la neske etmesi. Şimdi ilim ehli arasında neskin bu kısmının vuku bulması hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Neden? Özellikle bunu vurguluyoruz ki şimdi bazı çeşitler var. Onda ihtilaf olmuş. İlim ehli arasında, ehli sünnet arasında, selef arasında, diğer fırkalar arasında ihtilaf olmuştur. Mesela işte sünnet Kur'an'ı nesheder mi etmez mi gibi. Tamam? Ama neskin bu çeşidinde yani Kur'an'ın Kur'anla neskinde herhangi bir ihtilaf yoktur kıble ehli arasında. Tamam? Şimdi ikincisi ikinci çeşit sünnetin sünnet ile neshi. Sünnetin sünnet ile neshetmesi. Yani sünnetten e, e, yani gelen bir sünnet var olan bir sünneti ne yapıyor? Neshediyor. Buna örnek Müslim'deki rivayette Esved ibni Yazid ve Alkame İbni Kays diyorlar ki, örnek olarak veriyoruz. Abla ibni Mesud'un evine gelip yanına girdik. Şu arkanızda kalanlar yani emir ve tabileri namaz kıldılar mı diye sordu. Biz hayır dedik. Öyleyse kalkın namaz kılın dedi. Kalktık namaz kılmak için arkasında saf tuttuk. Ellerimizden tutup bizi sağına Dizlerim, e, diğerimizi soluna getirdi. Rukiye vardığımızda ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduk. Hemen ellerimize vurup iki avucunu birbirine kavuşturdu. Sonra onları iki bacağı arasına soktu. Namaz kıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yaptığını gördüm dedi. Müslim'deki rivayet. Anladık mı kısa içerisinde geçen olayı? Şimdi Hadisle gelen bu hükmü Bukhari ve Müslim'deki şu rivayet nesketmiştir. Rivayet ne? Sadibne Ebi Vakkas'ın oğlu Musab diyor ki Hadis muttafakun aleyhtir. Bir defasında babamın yanında namaz kıldım. Rukiye vardığımda parmaklarımı birbirine geçirdim. Ve o vaziyette ellerimi iki dizimin arasına koydum. Böyle bu şekilde iki dizinin arasına koyuyor. İki dizimin arasına soktum. Bunun üzerine babam ellerime vurdu, namaz kıldıktan sonra şöyle dedi. Biz bunu evvelleri yapar idik. Sonra ellerimizi diz kapaklarına kaldırmakla emrolunduk. Üstteki hadiste, az önce okuduğum hadiste ne vardı? Bilakis tam tersi yaptırılmıştı sahabe tarafından değil mi? Uyarılmıştı o kimseler ve amel bu şekilde devam ediyordu. Ama diğer bir sahabe bunun bu fiilin evvelleri yapılan bir fiil olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla bu verdiğimiz iki örnek neye? Bu verdiğimiz hadisler neyin örneği? Sünnetin sünnetle neshin neshinin örneği. Aynı şekilde kardeşler bakın ilim ehli arasında neshin bu kısmının da vuku bulması hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Aslında hani bu son noktaları söylüyorum ya ihtilaf var mı yok mu bu çok önemli. Neden? Her zaman diyoruz. Saflar belli oluyor kırmızı saf. Dışına çıktığın zaman ne oluyor? Vidat ehli oluyorsun. Bir kimse gelse bize sünnet Kur'an'ı e, nesk eder mi etmez mi? Diye biz sorsak bir kimseye, bize cevaben dese ki etmez veya eder. Herhangi bir görüşü söylese bidat ehli olarak itham edilmez, bidat görüşü olarak itham edilmez, ehli sünnetin dışında bir görüş olarak itham edilmez. Biz bunu her zaman derslerde söylüyoruz. Kırmızı noktalara çok dikkat edeceğiz. İcma olan noktalara çok dikkat edeceğiz. Çünkü muhalefeti neyi gerektirir? Bidat görüşe sahip olmayı. Gerektirir. O yüzden tabir ise bu da nesk konusunda kırmızı noktadır. Nedir? İlim ehli arasında neskin bu kısmının davuku bulması hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Bu kısmı derken sünnetin sünneti nesk etmesi. Biz birer tane örnek veriyoruz. Örnekler oldukça fazladır. Evet. 3. Kur'an'ın sünnet ile neskı. Üçüncü kısım. Kur'an'ın sünnet ile neskı. Şimdi sünnetin Kur'an'ı... Nesih edip etmeyeceği hususunda ilim ehli arasında iki görüş şeklinde ihtilaf vardır. İki görüş olarak ihtilaf vardır. Birinci görüş kardeşler sünnetin Kur'an'ı nesih edemeyeceği görüşüdür. Bu bazı ehli sünnet imamlarının görüşüdür. Mesela Süfyan es-Sevri Nevasihül Kur'an'da İbnü'l-Cevzi'nin söylediği gibi yine İmam eş-Şafii yi bu görüştedir er-Risale'de belirttiği üzere yine Ahmed ibn Hanbel'den rivayet edilen iki görüşten birisidir bu mesal İmam Ahmedli Ebu Dawud da Ebu Davud'un İmam Ahmed mesailerinde bunu görürsünüz ve İmam Malik'in eshabından bir grup da bu görüştedir İbn Abdul belirttiği gibi cami beyan beyaner ilmi ve fadlihi de evet mesela örneğin İmam e, bu imamların birisinin sözünü alalım İmam ashafi'i el, el risale adlı eserinde diyor ki wa aban Allahu lehum annahu İnma nesah ma nesaha minel kitabi bil kitab ve enne sunneten la nasihetun lil kitab ve inma hiye tebaun lil Allah insanlara kitabın hükmünü ancak kitapla neshedeceğini sünnetin kitabı nesedemeyeceğini onun nas bulunan konularda kitaba tabi olduğunu beyan buyurmuştur şeklinde ifadeler kullanarak Neshin, sünnetin Kur'anı neskedemeyeceğini açık bir dille belirtmiştir ki zaten bu İmam Şafii'den çok meşhur bir e, görüştür. Mesela İmam Ahmed'ten örnek verelim. İmam Ahmed diyor ki İmam Ahmed'e soruluyor eten sahu sünnetu şey en minel Kur'an. Sünnet Kur'an'dan bir şeyi neskeder mi? Bunun üzerine İmam Ahmed cevaben diyor ki la yensahu el Kur'an'e illa el Kur'an'ı ancak Kur'an neskeder cevabını veriyor. Camiu Beyanul İlmi ve Fadli'de İbn Abdilber bunu söylüyor. Tamam? Bu sünnet Kur'an'ı nesheder mi etmez mi görüşlerinden birincisiydi. İkinci görüş kardeşler, sünnetin Kur'an'ı neshedebileceği görüşüdür. Bu Hanifilerin bir görüşü, Hanifilerin görüşüdür. Hanifilerden bir kısmının görüşüdür. Mesela El-Mughnifi Usulü'l-Fıkh Ennas suhli mensuh li hasta falan görürsünüz. Malikilerden yine bir grubun görüş, bir grubun görüşüdür. El-İhkam'da olduğu gibi bacinin. Bazı şafi alimlerin görüşüdür. ikinci görüş olarak İmam Ahmet'ten gelen bir görüştür. i̇bn Akıl El-Vadeh de bunu söyler. Ve Zahirlerden İbn-i Hazım'ın görüşüdür. El-İhkam'da ve El-Muhalla'da buna yer verir kardeşler. Şimdi ee, şunu söyleyelim. İhtilaf öncelikle bu konuda çok güçlüdür. İhtilaf yani sünnet Kur'an'ı nesk mi etmez mi? İhtilaf çok güçlüdür. Karşılıklı ilmi münakaşalar oldukça uzundur. Karşılıklı ilmi münakaşalar oldukça uzundur. Birbirine çok uzun cevaplar vermişlerdir her iki grupta. Tabi ben buna hiç girmeyeceğim. Ee, örnek de vermeyeceğim. Ancak şu bilinsin ki önemli olan şuranın bilinmesidir. Bu konu ihtilaflı. Burası bilinsin. Her, her iki görüşünde ilimden payı vardır. Ee, ben e, herhangi bir e, görüşle de burada dediğim gibi belirtmeyeceğim. Kalbimin meylettiği e, görüşü de söylemeyeceğim. Sadece şunu vurguluyorum. Bu konu oldukça ihtilaflı bir konudur. Belki Allah izin verirse ileride Neskin'daki konuları özel olarak işlenecek olursa ee, o zaman geniş bir şekilde Münakaşalarıyla birlikte ele alarak Meseleyi işler inşallah evet. Dördüncüsü kardeşler sünnetin Kur'an ile neshi Birincisi neydi şimdi? Kur'an'ın Kur'an ile neshi doğru mu? Bunda herhangi bir ihtilaf var mı? Yok İkincisi sünnetin sünnetle neshi Bunda herhangi bir ihtilaf var mı? Bunda da ihtilaf yok Üçüncüsü sünnetin Kur'an'ı neshi etmesi. Bunda ihtilaf var dedik İki görüş var İhtilaf güçlüdür Tercihimizi de söylemiyoruz burada tamam Şimdi dördüncüsüne örnek veriyoruz Dördüncüsü sünnetin Kur'an ile neshi Bakın, düşün. Bu sefer Kur'an sünnetten herhangi bir şeyi nesh eder mi? Tamam. Şimdi cumhur-u ulema sünnetle sabit olmuş bir hükmün Kur'an'la nesh olabileceği görüşündedir. O zaman bu kimin görüşüymüş? Cumhur'un görüşü. Kur'an sünneti nesh edebiliyormuş. İmam Şafi ise bu görüşe katılmamıştır. İmam Şafii bu görüşe katılmamıştır. Gerekçe olarak da, delil olarak da sünnetin Kur'an'ın açıklayıcısı olmasını öne sürmüştür. Sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı gerekçesini öne sürmüştür. Dolayısıyla da nasıl Kur'an'ı neskedebilir ki demiştir. Yani Kur'an'ın açıklayıcısı olan bir şey nasıl Kur'an'ı neskedebilir ki gerekçesini öne sürerek ne yapmıştır? Nesin bu, bu çeşidine katılmamıştır. Kur'an'ın sünneti neskini konuşuyoruz. Evet. Şafi ne diyor? İmam Şafi, ee, evet, sünnetin Kur'an'ın açıklayıcısı olduğunu söyleyerek, Kur'an nasıl sünneti nesketsin ki, kendisini açıklayan bir şeyi nesketsin ki? Gerekçeyi ne sunuyor? Bakın buraya dikkat edin. Gerekçesi şu, sünnet Kur'an'a açıklayıcıdır. Dolayısıyla açıklayıcı olan bir şey nasıl nesketsin ki, zaten o açıklar Kur'an'ı. Anladık mı? Dolayısıyla Kur'an sünneti, Kur'an yani diğer bir tabirle kendi açıklayıcısını neskedemez gerekçesini öne sürmüştür. Ancak biz şöyle bir işgalle tabir sayısıyla karşı karşıya kalıyor İmam Şafii bu söylediğiyle. Şimdi biz İmam Şafi'ye baktığımızda sünnetin Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm getirebileceğini söylüyor. Değil mi? Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm getirebileceğini söylüyor ki bu zaten evli sünnette icmadır. Sünnette bazı hükümler vardır, Kur'an'da yoktur. Dolayısıyla e, bu yeni sünnetin Kur'an'da olmayan bu yeni hükmünün de alınmasının Farz olun, olduğunu da ayrıca belirtiyor. Yani almamız gerekir. Bunu da ee, söylüyor. Dolayısıyla da sünnet yeni bir hüküm getirip de sonradan Kur'an'ın bunu neshetmesine bir engel yoktur. Yani illa da açıklayıcı olarak bakmamak gerekir. Yeni bir hüküm de getirebilir sünnet. Bunu demek istiyoruz. Şimdi İmam Şafi'nin illetine dikkat edin. İlleti neydi? Sünnetin Kur'anı açıklayıcı olması. Biz diyoruz ki illa bu şekilde bakmayız ki bir sünnete. Evet, sünnetin nasları Kur'an'da olan hükümleri açıklar ama bazen hiç Kur'an'da olmayan şeyler de getirir. O yüzden sünnete sadece Kur'anın açıklayıcısı olarak bakıp bunu illet olarak öne sürmemek gerekir. Çünkü sünnet Kur'an'ın sadece açıklayıcısı değil aynı zamanda yeni hüküm getiren bir olgudur tabir sahipti. Anladık mı kardeşler? Yine mesela Kur'an e, Sünnetin Kur'an'ı ettiğine göre Kur'an'ın Sünnet'i nesketmesi nedir? Daha evladır. Değil mi? Bir de şu illeti getiriyor ilmehli. Sünnet Kur'an'ı ettiğine göre diyorlar ki bu nesketliğini kabul edenler cihatından neskettiğine göre Kur'an'ın da Sünnet'i nesketmesi daha evladır diyorlar. Peki buna örnek nedir? Buna örnek nedir? Yani Kur'an'daki bir hükmün e, Sünnet'teki bir hükmün Kur'an'daki bir ayet tarafından neskedilmesinin örneği. Şimdi ilk önce namazda kıble olarak Beytül Makdis'e dönülmesi farzdı. Bu sünnetle sabitti. Sünnetin Hangi kısım ile sabitti? Fiili sünnetle, takriri sünnetle farzdı. Yani Müslümanlar oraya doğru fiiliyle Resulullah ne yaptı? Bu sünneti ortaya koydu. Ve Müslümanların o cihete yönelmesini de takrir etti, kabul etti. Biliyorsunuz sünnet neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlüğü, fiili, takriri olarak ortaya koydukları şey. Doğru mu? Dolayısıyla bu Resul cihetinden fiili ve takriri olarak bu sünnet sabitti. Neydi o sünnet? Beytül Makdis'e dönülmesi olayı. Tamam? Namazda ilk... Etapta. Daha sonra Bakara suresi 144. ayet geldi ve bu hükmü neskette, anladık mı? Allah Azze ve Celle ne buyurdu? قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar sizde nerede olursanız olun namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin ayetiyle. Ne yapmıştır? E, Beytül Makdis'e dönülmesi gerektiği sünneti ne yapmıştır? Nesketmiştir. Evet. Evet. Bakın bu olayın daha ayrıntılı şekli sünnette şu şekilde geçmektedir. Verdiğimiz örneği ee, daha ziyade ilim katması babından. Bera ibni Azib radiyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 16 veya 17 ay boyunca Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru dönmeyi arz ediyordu. Bunun üzerine Allah azze ve celle "Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, yani vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin." ayetini indirdi. Muttafakun aleyhde yer aldığı üzere. Tamam? Neskin kısımları bunlar. Yani vuku bulma şekilleri bunlar. Tamam mı kardeşler? Şimdi neski bilmenin yolları. Bakın kardeşler. Neski nasıl biliriz? Karine nedir? Neski bilmenin karinesi nedir? Nesk olduğunu bilmenin karinesi nedir? Bir hükmün nesk olup olmadığı şu üç yoldan biriyle bilinir. Ve böylece dersi bitireceğiz. Şu üç yoldan biriyle bilinir. Bir Nasın lafızlarında bunu açıkça gösteren bir ifadenin gelmesi. Nasın lafızlarında bir nas gelecek, nesh olduğunu gösteren açık bir ifadeyle gelecek bize. Bu neshi bilmenin yollarından biridir. Mesela buna örnek, buna ayetten örnek verelim. Ya ay yehan Nabi, harrızl müminin alel in ykum minkum 20 sabiruna, yıglibu 200, wain ykum minkum 100, yıglibu 1000 minel dzine kefru biin nhum kawun Allah azze ve celle buyuruyor ki, en fal Ey Peygamber, müminleri savaşa teşvik et Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, Onların fıkıh yani idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı kafir kimselerden bin kişiye galip gelir diyor Allah Azze ve Celle Enfal 65'te. Bu ayet kendisinden sonra gelen şu ayetin açık ifadesiyle nesk olmuştur. Nedir ayet? El-âne <gülüyor> Allahu buyur fate. "الآن ankum ve عنكم 100 200 1000 2000 Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira sizin güçsüz olduğunuzu, sizde zayıflık olduğunu biliyor. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Şimdi Allah azze ve celle'nin ilk ayette söylediği hüküm ne? Bir kişinin on kişiye karşı sabretmesi var. Doğru mu? Sabretmesi gerekirdi, kaçamazdı. Bu hükümdür. İkinci ayette ne yaptı? Allah bunu hafifletti. Neyle hafifletti? Bir kişi iki kişiye sabredecek. Değil mi? Sizin güçsüz olduğunuzu bildi, artık sizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelir. Ne oldu hüküm? Yüz kişi iki yüz kişiye sabredecek. Kişi başına kaç kişi? İki. Önceden on kişi olsa kaçamazdın. Şimdi iki kişiye kadar sabır var. Bakın bu ayetler lafzı haber olmakla birlikte emirdir bu. Anladık mı? Geçen derse ikinci dersi hatırlayacak olursak böyledir. Bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Allah Azze Celle bazen haber verir ama emir kasteder. Mesela sizden kocası ölenler, geçen dersi hatırlarsanız sizden kocası ölenler ne diyordu Allah? Dört ay on gün bekler. Halbuki ne demiş oluyor Allah? Beklesin. İfade haber ama emir kast ediyor. Bunda da aynı böyle söz konusu. O zaman neydi? İlk önce bir kişi, bakın kaç kişiye sabrediyordu? 20-200 kişiye. Yani kişi başına kaç kişi düşüyordu? 10 kişiye sabredilmesi Allah tarafından bildirilmişti. Allah bir sonraki ayette bunu sizden hafifletmiştir diyor. 100 kişi 200 kişiye sabresin. Yani bir, bir kişi iki kişiye sabretsin. Bakın şimdi bu nasıl daha ispatlayan i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Bakın i̇bn Abbas radiyallahu anh ne diyor? Ki bu İbn-i Abbas'ın bizzat da zaten görüşü oluyor. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir ayete indi. Bir kişinin 10 kişi karşısında kaçmaması Müslümanlara farz kılındı. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Akabinde hafifletme geldi. Allah Teala şöyle buyurdu. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti zira sizin güçsüz olduğunuzu sizde zayıflık olduğunuzu biliyor. Artık sizden sabırlı 100 kişiniz olursa onlardan 200 kişiye galip gelir. Allah Teala Müslümanlara sayı bakımından hafifletme getirince bu hafifletme kadar da sabrını eksiltti diyor Buhari'deki rivayette İbn Abbas radıyallahu <gülüyor> anh. Tamam? Bu ayetten örnekti. Açık bir ifade nesk olduğuna dair. Hani dedik ya nes neski bilmenin yolları var, doğru mu? İlk yol neydi? Nas'ın lafızlarında bunu açıkça gösteren bir ifadenin gelmesi. Buna örnek ayetten örnek verdik. Doğru mu? Bir de sünnetten örnek verelim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisten örnek tabi bu. Müslim'deki bir rivayette Buhayre el-Esremi radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne heytukum an ziyaretil kuburi fezûruha ve ne heytukum an luhumil edâhi Evet e, e, edahi feuka thalasin famsiku ma bada lakum wa nahaytukum anin nabidhi illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la muskiran kabirleri ziyaret etmekten sizleri men etmiştim artık onları ziyaret ediniz Kurban etlerini 3 günden fazla tutmaktan sizleri nehyetmiştim artık onu da lüzum görülen müddet tutabilirsiniz. Deri kaplarda olmak olmak müstesna sizleri bizden yani hurma şırasından da nehyetmiştim. Bundan böyle bütün kaplardan içebilirsiniz ancak sarhoş edici içkileri içmeyin diyor Müslim'deki rivayette. Bakın burada da açık bir ne var? Nesh ifadesi var. Tamam. Bir örnek daha verelim. Ebu Davud ve Nesa'yı da gelen Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki <messizlik> Kâne âhirel emreyni min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem terkul vudû'i mimmâ messetin nâru Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki işinden sonuncusu, iki emrinden sonuncusu ateşin değdiği şeyden dolayı abdest almamasıdır. Anladık mı? Bu da açık bir ifadedir. O zaman birincisi neydi kardeşler? Neshi, bilmenin yollarından birincisi, Nass'ın lafızlarında bunu açıkça gösteren bir ifadenin gelmesi. Bir tane sünnet, ayetten örnek verdik, değil mi? İki tane de sünnetten örnek verdik. Şimdi Neshi bilmenin ikinci yolu, nasın siyakında Neshi, nesin olduğunu gösteren bir karinenin gelmesi. Bir delilin siyakında, akışında, gidişatında, önünde, arkasında, Nass'ın tamamında yani diyelim, diğer bir Tabirle yakın olması bakımından Bir karine geliyor ve bu karine nesk nes olduğuna delalet ediyor. Tamam. Şimdi ikin ilk ilkiyle bunun arasında fark ne? Şimdi ilki Nas'ın lafızlarında bunu gösteren açık bir ifade var. İkincisi Nas'ın siyakında bunu gösteren bir karine var. Açık ifadeden ziyade ne var? Bir karine var. Yani açık ifadeden ziyade derken açık ifade değil de ne var? Karine var bunu gösteren. Örnek verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde olduğu gibi "Hudu anni, hudu anni. Kad ceale Allahu lekum lehun neseylen." El-bikru bil bikri celdu 100'ün ve nefsu sene ve's-seybu bis-seybi, celdu 100'ün ve recm. Diyor ki bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslim'deki rivayette "Benden alınız, benden alınız." Muhakkak ki Allah zina yapan kadınlar için bir yol tayin etmiştir. Evlenmemiş olan, evlenmemiş olanla zina ederse bunların her birine yüz değnek ve bir sene sürgün cezası vardır. Evli olan, e, pardon, evli veya dul olan, evli veya dul olanla zina ederse bunların her birine yüz değnek ile taşlama cezası vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle, dikkat edin şimdi, Nisa suresi 15. ayetteki zina edenlerin hapsedilmesini, hapsedilmelerini bildiren hükmün nes olduğuna işaret etmektedir. Bu hükmü bildiren ayet şu şekildedir kardeşler. Kadınlarınızdan fuhuş yani zina yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye kadar. Dikkat edin şimdi lafızlara. Ölüm alıp götürünceye kadar. Veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun. Hapsetin yani dışarı çıkın. Çıkarmayın. Önceden hüküm neydi? Buydu. Doğru mu? Şimdi bakın. Allah onların hakkında bir yol açıncaya kadar. Resulullah bunu nasıl ifade ediyor? Bir kariyerine? bakın. Benden alınız benden alınız. Muhakkak ki Allah zina yapan kadınlar için bir yol tayin etmiştir. Ayette ne diyordu? Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Yolu bu şekilde göstermiştir. Benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah zina yapan kadınlar için bir yol tayin etmiştir. Ne yapmış? Zina yapanlar ise yüz değnek ve e, e, bunların her birine evlenmemişse e, yüz değnek ve bir sene sürgün cezası var. Evli olan evli olanla veya dul olan dul olanla zina ederse bunların her birine yüz değnek ile ne var? Taşlama. Nasıl? Olay. Ya Zaten getirenlerin delillerinden bir tanesi de bu. Anlatabiliyor Ama bunlara itiraz sunulmuş. Biz bunların münakaşesini yapmıyoruz. Tamam. Şimdi... Burayı anladık mı? Çünkü ebürlerine göre bu mücmelin beyanıdır. Vesaire. Ee, Ala kulli hal. Burayı anladık mı kardeşler? Tamam. Bakın bir karı var burada. Tamam. Direkt neskol olma ile değil bir karı iğne, bir işaret var Resulullah tarafından. Tamam. Evet. Evet. Ee, neski bilmenin yollarının kaçıncısı? Üçüncüsüne geçtik. Zaman yönünden hangisinin önce hangisinin de sonra bilin, olduğunun bilinmesi. Bu da nedir? Bir kari nedir? Bakın teşri bakımından sonra gelen önce geleni nesk eder. Mesela kıble olarak Beytülmaktis'e dönmenin Kabe'ye dönmeyle neskedilmesi gibi. Yine mesela Buhari ve Müslim'deki rivayette İmam Zuhri diyor ki Enes bin Malik'ten işittim şöyle diyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir beygirden düştü ve sağ yanını ve sağ yanı sıyrıldı. Biz hasta ziyareti yapmak için huzuruna girdik. Derken namaz vakti geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi oturarak namaz kıldırdı. Biz de onun arkasında oturarak namaz kıldık. Namazı bitirdiği vakit şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyulsun diye imam olmuştur. Öyle olunca o tekbir aldığı zaman siz de tekbir alınız. O secdeye vardığı vakit siz de secdeye varınız. O kalktığında siz de kalkınız. O semiallahu limen hamide dediği zaman siz de rabbena ve de lekel hamd deyiniz. O oturarak namaz kıldığı vakit hepiniz oturarak namaz kılınız. Rivayet muttafakun aleyh. Tamam? Şimdi Buhari Sahih'inde Şeyhi el Humeydi'den şu sözünü naklediyor. Bakın. Bu durum Resulullah'ın bu rivayette gelen bu durum Resulullah'ın eski hastalığında idi. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturarak insanlar ise onun arkasında ayakta namaz kıldı. İnsanlar dediği ne? Sahabe. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara oturmalarını emretmedi. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerinden sonuncusu alınır diyor. Sonra evet bu şekilde diyor işte İmam Humeydi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüyle sonuçlanan son hastalığında insanlara kıldığı, insanlara kıldığı namazı kastediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı oturarak kılmış, Ebu Bekir ona uyarak ayakta Diğer sahabeler de Ebu Bekir'e uyarak ayakta namaz kılmışlardı radıyallahu anhun. Bu da son uygulamanın nasıl olduğunu göstermektedir. Anladık mı kardeşler? Şimdi burada ne var? Sonun hangisi olduğuna dair bir nas gelmiş. Şimdi iki tane hüküm var. Biz bir delille biliyoruz ki, ki İmam Humeydi haber veriyor sahabelerin bu uygulamasını. İslam'ın ilk dönem, daha önceki dönemlerdeydi. İslam'ın demeyelim bu hükmün daha önceki dönemlerindeydi bu fiillerin neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu gibi oturarak oturarak. Daha sonra ne oldu? Resulullah oturarak kıldı insanlar ayakta. Bunun son hüküm olduğunu söylüyor. O yüzden ölümüyle sonuçlanan hastalığını örnek veriyor ki son dönemi olduğuna da özellikle bir işaret olsun. Anladık mı? O yüzden Neskin ilk ikinci dersi hatırlayacak olursanız Neskin şartlarından bahsetmiştik. Değil mi? Önemli şartlar saymıştık ve bu şartlardan birincisi hangisinin önce hangisinin sonra yani olduğunu bilmek. Bu şartlardan birisi ne demiştik? Biz demiştik ki nesheden, neshedilenden sonra gelir. Diğer bir tabirle neshedilen, neshedenden önce gelir. Dolayısıyla hangisinin önce gelinmesi geldiği ve hangisinin sonra geldiğinin ispatlanması gerekir. Aksine, aksi takdirde nesh iddiası ne olur? Çürür, batıl olur. Kabul görmez. Şartı eksik olur. Nesk olduğu iddia edilemez. Anladık mı kardeşler? O zaman e, meseleyi toparlayacak olursak ders hızlıca e, e, toparlayalım e, ve bitirelim. Şimdi neskin vuku bulma şekilleri kaç tane? Dört tane söyledik. Bunlardan birincisi Kur'an'ın Kur'an'la neski. Doğru mu? Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur dedik. Dolayısıyla ne oldu? Kırmızı çizgi. Sünnetin sünnetle nesi. Bunda ne dedik? Bunda da herhangi bir ihtilaf yoktur dedik. Üçüncüsü Kur'an'ın ile neski. Burada dedi ki nedir? E, bu ihtilaflı görüş. Bunda herhangi bir tercih zikretmedik. Dördüncüsü sünnetin Kur'an'la neski. Bunda dedik cumhur ulemaya göre bu e, vuku bulabilir. E, bu sabittir. Sab, e, sabit olabileceği görüşü cumhur ulemanın görüşüdür. Ne? Kur'an'ın sünneti nesk edeceği. Daha sonra e, başlık attık Neskin bir nesibe bilmenin yolları diye dedi ki Neskin bir hükmün olup olmadığı şu üç yoldan biriyle bilinir ki tabi şunlara şeye ekliyoruz bundan önceki şartları gözetliyoruz. ettiriyoruz tamam nasin lafızlarında bunu açıkça gösteren bir ifadenin gelmesi tamam e, birinci yol ikinci yol nasin siyakında Neskin olduğunu gösteren bir karine'nin gelmesi Değil mi? Bunların hepsine örnekler verdik. Üçüncüsü de zaman yönünden hangisinin önce hangisinin de sonra olduğunun bilinmesi. İşte bu üç yolla nesih bilinir. Zaten bu üç yolla bize gelmişse mutlaka içerin, içerisinde ikinci derste saydığımız şartların hepsi mevcuttur zaten. Çünkü çelişemez. İkinci dersteki şartlar hepsi vuku buluyor demektir. E, o şartları hatırlayacak olursak. E, ve bunlara da örnek verdik. Son olarak fayda diyoruz ki kardeşler. Fayda babından şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki üçüncüsü neydi hatırlayacak olursak zaman yönünden hangisinin önce hangisinde sonra olduğunun bilinmesi demiştik. Doğru mu? Ancak burada şöyle bir dipnot düşüyoruz. Diyoruz ki bakın önce gelen ile sonra gelenin ayırt edilmesinde Mekki ve Medeni ayetleri bilmek büyük bir önem taşır ve yardımcı olur. O yüzden Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin önemine dair bab başlıkları açtığında alimler, Ulumul Kur'an kitaplarında bu konuyu bahis altına aldıklarında en önemli faydalarından birisi ki bizim bu konu hakkında dersimiz var. Tefsir usulüne girişte bir dersimiz var. Bu konuya değinmiştik. Mekki ve Medeni ayetleri bilmenin en önemli faydalarından bir tanesi nasih ve mensuhu bilmedi. Yani hangisinin önce hangisinin hangi hükmün sonra? olduğunu bilmekti. Çünkü biz bakıyorduk alemlerin e, bir kısmına göre ne diyorlardı bunlar? Mekki ayetler ne diyorlardı? Hicretten sonra olanlar. Ki Medine'de bile inse, Hicretten sonra inmişse Taif'te bile inse, Hicretten sonra inmişse, nerede inerse insin? Hicretten sonra inmişse nedir? E, e, Mekki'dir. Hayır, hicretten, ha, hicretten sonra inerse, e, sonra önce inerse Mekki'dir, evet. Medine'de bile inse. Ee, hicretten sonra inerse medenidir dedik. Nerede inerse insin. O yüzden hicreti eğer biz arada e, ayırım, kesici ayırım koyacaksak, çizgi koyacaksak, sınır koyacaksak dolayısıyla eğer biz birbirini nes, birbirini nesk etti mi etmedi mi diye bir, e, nas, iki nasa bakacaksak ve bunun hangisinin mekki, hangisinin medeni olduğunu tespit edebilirsek işte o zaman Öncesiyle önce gelen hükümle sonra gelen hükmü ayırt etmiş olabiliriz. O zaman neslin şartlarından bir tanesi yerine oturmuş olur. Ki geçen derste bu şartların hepsini saymıştık tamam. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bırakıyoruz.